Elhamdülillah, sigara arkadaşlar, gücünde, yani artık e, cizli bir şey değil. Sigarayı alimler, din alimleri, ulameler ve tıp alimleri, doktorlar ittifak, icma etmişler. Sigara zerellidir. Her zerelli de bizim dinimizde nedir? Haramdır. Bu bir kaydedir. Hiçbir alim bu günde akli selim alim ilim kimliğini taşıyan bugün günde alim sigara makruhtür demiyor. Ha sigara makruhtür ne zaman değilmiş? Sigara makruhtür ilk çıktığında. Şimdi bir naziledir. Yani bizim dinimizde yoktur sigara haramdır diye. He? Ha? Bizim dinimizde Dünyanın sonuna kadar bir din olduğu için ana çizgileriyle kaideler var. Onun altında bütün fıkıhlar çıkabilir. Öyle bir dindir. Çünkü ebedi bir dindir. 1400 senedir ve dünyanın sonuna kadar devam edecek. Bu kaidelerin altında istediğin gibi güncel meseleler olsun cevabı dinimizde vardır. Kimse demesin yoktur. Bak 1400 senedir biz hodur meydan diyoruz. İslam şeriatı 1400 senedir hiçbir bir zaman sıkışmamış. Neyin önünde? Güncel meselelerin önünde. Her şeyin noktasını koymuş. Bugün dedi bana bir insanın kalbini çöksüler yerinden başka bir kalp diksiler ona. Hücün nedir? Bizim dinimizde var. Her ne desen Ademze'ye bu evrende ne oluyorsa bizim dinimizde hükmü var. Elhamdülillah. Bir de bu tevri olarak bir şey değil. Pratik olarak 1400 senedir biz sınav vermiştik ak yüzüyle. Şimdi İslam'da eroin diye bir şey var mı şeriatte Yoktur. Bayaz toz bilmem ne bunlar var mı? Ne diyorlar bunlara? Kokain, uyuşturucu, Kokain, uyuşturucu bunlar var mı? Yoktur. Ve uyuşturucu, esrar. uyuşturucu iğneyle yapılan kokain'dir hocam. O Neyse bunlar hepsi asrar mesrar bizim dinimizde hiçbir haliste geçiyor. Geçmiyor. Ama bunlar kimse diyor mu halaldır bunlara? Yok. Neden? Çünkü genel kaideler var. Onların kaidelerin altından hüküm çıkıyor. Şimdi gelelim sigaraya. İlk çıktığında sigara İslam aleminde geldi. Dediler işte bu bir sigaradır. Tütündür. Tütün nedir? Ağız yaprağıdır. Yakıyorlar bunu. İşte böyle şey yapıyorlar. Halimler bilmiyorlar ne Ne dedin getirin bakalım. İçenlere sordular. Bak ben canlandırıyorum. O o, o o seneleri çi geldiler. Bakıyorlar bu ilk nefeste alıyorsun biraz insanın başını biraz az bir şey sersem gibi yapıyor. Hele bir iki saat bir sigara yakma ondan sonra bir tane yak sersem gibi yapıyor. Ondan sonra baktılar bu Koku yapıyor, ha? Pis koku yapıyor. Ondan sonra bunun faydası var mı? Yoktur. Ne dediler? Dediler bunu haram diyemeyiz. Çünkü elimizde bir delil yoktur. Bu ama bunu soğan samursağa ölçsak, pis kokar bu. Soğan samursağa mı kürütür yemesi? Hele camiye beş vakit geliyorsan, yemesi mi kürütür? O zaman e, fuzuli yere de e, para yakıyorsun bu. Bir de ataştır. Nedir bu? Dediler bu mekruhtur. Bu bir musulmana yakışmaz. Haram demek çünkü zor bir şeydir. Delil lazım her şeye. Alimler bunu demez ama biz diyebiliriz. Olmaz haramdır halaldır bunu biz diyoruz. Çünkü alim değiliz. Kolaydır bizim için. Cahil cesur olur. Anlatabildim mi? Alimler haram demediler ne dediler? Mekruhtur. Ama zaman geçti. Bir iş ortaya çıktı. Sonra tub ilerledi, dünya ilerledi. Baktılar hakikaten bu insanı öldürüyor. Bugün de raporlar çıkıyor. Artık olmasa olm, yani bu bir yakın oldu. Yakın nedir? kesin inanç oldu. İnnehu sigara insanı öldürebiliyor, kansere yol açıyor. Onun için alimler diyorlar ki, bir insan biliyorsa sigara zararlıdır. ki gün de sigara içmeyen insan yoktur bilmesin sigara zararlıdır. Biliyorsa sigara zararlıdı. Hı? içse o sigara onda kanser yapsa, onu öldürse, tıp da dese bunu evet bunu sigara öldürdü. O intihar etmiş olur. İntihar eden de ataştadır cennete girmez. Allah korusun. Ondan dolayı alimler bugün de icma etmiş. Nedir? Sigara haramdır. O mekruh diyen kardeşlerimiz yen cahildiler. Yiyen işi biliyorlar, şeytana uyuyorlar, nefislerine karşı gelemiyorlar. Biz dedik ki hakkı söyle Allah seni hakkı söylemekle hidayet verir. Bazı kardeşlerimiz gibi sakal ne yapıyorlar? Çesiyorlar, asfalt sakal, artist sakalı bırakıyorlar. Onun üzerine bunun savunmasını yapıyorlar. Yan paçalarını uzatıyorlar, savunmasını yapıyorlar. Onlar biliyorlar bunu savunması. ama diyor ben savunmasını yapmasam demesem iktisaflidir filandır millet pleti bana keser yapayım da şey ben bizler ben bilerek yapıyorum onu bunun wabal daha çok oluyor bak ben sakalim kesiyorsam ama hakkı söylemem lazım evet sakal kesmek haramdır diyelim sakalı bir yumruktan fazla bir tutamdan fazla kesmek caiz değil anlatabildim mi bir tutamdan az kesmek caiz değil. Paça uzatmak caiz değil. Ama bunu yapmıyorsam ben söyleyeceğim. Evet ben yapmıyorum. Tam tersine öyle yaparsan millet daha saygı gösterir bana. Ya diğer bu adam azından söylüyor. Ama işte bazı sigara içenler de maalesef işte mekruhtudur işi kurtarıyor ama kurtarmaz. Kurtarma imkanı yoktur. Bu konuyla ilgili benim ilimler sitesinde eskiden de brüşürümüz vardır sigara ile ilgili. Orada delilleriyle bir kısa yazım var. Oraya her şey dönebilir, okuyabilir. Sonra bizim kurabadan da bir kitapçık çıktı sigarayla ilgili. Bütün alimlerin, tabiplerin görüşü orada da var. Ona da dönebilirler. Evet. Allah razı olsun. Diyor ki ee, soru soran. Helal belli, haram bellidir. Bir de şüpheliler var şeklinde. Bir hadis var. Şüpheliler neler oluyor? Haram belliler arasında şeylere örnek nedir? Şimdi halal Allah'ın halal kıldığı, haram Allah'ın haram kıldığı. Bir de bunun arasında ne var? Ee, Dedikçe ölçüler var. Mesela o ölçülerle halallar ayrılır, alimler ayırır, haramları da alimler ayırmış Anlatabildim mi? Mesela dedik sigara. E, arayun. Bunlar nedir? Haramdır. Ama bunu şeriat haram Allah haram kılmamış. Deg adıyla. Ama ölçü koymuş. Bunu alimler haram kılmış. Allah'ın dediğine göre haram kılmış. Ve bunun üzerine icma olmuş. İcma olmuşsa bunların üzerine bu demek ki Allah'ın emridir. Çünkü bir ümmet dalalat üzerine icma etmez. Halalda da aynen meseledir. Anlatabildim mi? Bunların arasında ne var? şüpheli meseleler var. O şüpheli meseleler nedir? Ha? O şüpheli meseleler bakıyorsun bir şey işte sigara yeni çıkmış meselen diyelim. Bu şüpheli meseledir. Hale icma olmamış haram olduğuna. Şüphedir. Yen yani geldin bir meseleye alimler bir ihlaf etmişler bu meselede. Güncel bir meselede ihlaf etmişler bunda. Bir kısmı diyor halaldır, bir kısmı diyor haramdır. Ama ben kendimi ne yapıyorum, sığlama almak için her zaman sığlam diyeceğe basıyorum. Şüpheden uzak oluyorum. Çünkü şüphenin yanında dolanan harama düşer. Bu hadiste öyle geçiyor. Şüphelerden uzak olacağız biz. Evet. Hocam ee, tabi manaya olarak sorayım cümleyi. Mesela evlerde bazen işte oyuncak bebek, oyuncak kedi buna benzer şeyler bulunuyor. Onlara e, yani tazim göstermeksizin mesela evde bulundurmak. Hatta bu kedi, oyuncak kediler kimi zaman mesela miyavlıyor veya bebekler ağlıyor. Bu şekilde bebekler de var. Bu türlü bebeklerin, kedilerin vesaire bulundurması, evde bulundurmanın hükmü nedir? Evet. Arkadaş soruyor. Yani sorusu böyle. Çocuk oyuncakların hükmü nedir? Şimdi bu güzel soru. Bunu hepimiz yaşıyoruz maalesef. Bu bir fitnedir, Bir belvadir. Her çeşin bir musibettir. Her bu İslam toplumunda yaşıyor. Şimdi bak çocuklar için İslam oyuncak, oyuncakları caiz görmüş. Hazreti Ayşe anamızın da çocukuydu. 9 yaşında, 10 yaşındaydı. Oyuncakları vardır. At vardır, kanatı vardır, bebekleri vardır. Bunları caiz görmüşler. Anlatabildim mi? Neden? Faydası var. Kız çocuklarını kız çocuğuna yapar? Öğrenir, kendisini öğretir. evcikliği yapar, yarın hanım olmasa ne yapar? Çocuk Süt verir, emzirir, yemek koyar. Bunu hepiniz, hepimiz biliyoruz bunu. Bunu yapıyorlar. Erçeklere de ne verir? İşte at verir, kılıç verir o zaman. Bir günde araba var mesela bunlar nedir? Bu şer'ittir. Olması olmazdır. Yani insanoğlu bu dünyada bulunmuş bu, İslam da gelmiş bunu ikrar etmiştir. Bura kader nedir? Ey hoştur. Çok güzeldir. Her şey tamam. Ama ilim, teknoloji ilerliyor. İlerledikçe ne yapıyorlar? Daha bu ilim, oyuncaklar da ilerledi. Şimdi bu oyuncakları Müslümanlar ilerletse güzel olurdu. Çünkü İslam'ı ölçüleri biliriz ona göre ilerletiriz. Ama bu inçakları Müslümanlar ilerletmedi. Kim bunları ilerletti? Gayrimüslimler. Gayrimüslimlerin ölçüleri nedir? Kendilerine göre ölçüler o. Bu Barbie. sefer ne oldu? Bu sefer ne oldu? Bu bebekleri ne yaptılar? Plastikten öyle güzel bir şekilde yaptılar sanki canlıdır. Barbie bebek falan diyorum. Barbie bebek türü var yani mesela kedi, köpek ve ayı filan aynen insana benzer gibi yaptılar. Şimdi burada hüküm değişildi. Biz diyemeyiz oyuncak haramdır, oyuncak haraldır. İslam teşvik etmiş. Resulullah da bunu emir vermiş ve Hazret Ayşe anamızı da bırakmış. Ama bu türlü oyuncaklar nedir hüküm? Burada hüküm değişildi. Burada oyuncaklara hüküm vermiyoruz biz. Bu türlü oyuncaklara hüküm veririz. Bu türlü oyuncaklar neyin altına gürüyor? Putların altına gürüyor. Putlar nedir? Put, e, Allahu u Teala'yı ne yapıyor? E, Muzaha. Yani Allahu Teala e, e, yerine koyuluyor. Bir puta ibadet ediliyor. Neden ibadet ediliyor? Bir cisim, bir şekil çiziliyor, ibadet ediliyor. allah Teala putları ne yaptı? Haram kıldı. Putlara ne vesile oldu? İnsanların resmini yapma hava oldu. Timsal yapmak. İşte put nereden çıktı biliyorsunuz Hazret Nuh kadar put yokuydu. Hazret Nuhtan çok sonra salih şeytan geldi salih e, salih alimler vardır. O alimler İbn Abbas'ın rivayetine göre o alimler öldükten sonra şeytan geldi 50 40 100 sene sonra şeytan geldi. O salih insanlar var idi. Bak siz o salih insanlar sizi Allah hatırlatırlar. O öldü. Ne yaparım fikir verdi olara. Dedi bulara resimlerini yapın. Sonra putlarını yapın. Sonra nesil geçtikçe yüzlerce sene bulara ibadet edildi. Onun için Allah Teala putuna yaptı. Haram kıldı. Put niye haramdır? Çünkü şirke vesiledir. Bu denedir Yani bir insanın yüzünü biz dedik geçen gün fotoğraf haramdır. Resim etmek haramdır. Bu kavurçaklar da şey bu oyuncaklar da buna giriyor. Nedir oyuncaklar? Bu berbi bebek vesaire hayvanatlar. Bunlar caiz değil çünkü insanın yüzünü yani bir canlının yüzünü yapmak caiz değil kesinlikle. İster elden çizersin ister makineyle ile yani fabrikasyon bunun yüzünü yaparsın. bugün de bu ne yapıyorlar? Ama sesi var konuşuyor mavluyor bunlar önemli değil. Bunlar haram değil. Ellet nerededir? Bir oyuncağın yüzü olsun. O yüzü olan oyuncak caiz değil haramdır. O eve de girmez. Girse melek girmez o eve. Onun için evlerimizden bunları çıkartmamız lazım arkadaşlar. Sesinden dolayı değil yanlış anlamayın. Ha çocuk anla da diyebilir, baba da diyebilir, ağlıyor da bilir. Bunlar bir, bir mahsuru yoktur. Çünkü o o sesler insan sesleri kayıt olmuş. Bugün de benim de sesim kayıt oluyor. Dersiz başka yerde dinliyorsun. Bunun bir mahsuru yoktur. Bunun mahsur nerededir? Bu oyuncakların yüzlerindedir. Yüzleri nedir? Canlı bir şekildedir. Onun için arkadaşlar bu oyuncaklar caiz değil. Hazret Ayşe'nin oyuncağına dönsek eskiden bizim de her şey gitsin evren nenelerinden nenelerimizden sorun. Oyuncaklar nasıl gir o zaman da pamuktan yapardılar, bezden yapardılar. Böyle göz şey gibi mumcuk koyardılar. Öyle bir şey yani bir şey kılıfı insandır ama insana benzemiyor yani. Böyle oyuncaklar caizdir. Bu şekil bugün de çoğu oyuncaklar caiz değil. Bir de bu oyuncaklar ehli küfür yaptığı için bu Barbie bebek diyorlar. Bizim kızlarımıza, kız çocuklarımıza ne öğretiyoruz onlar gibi? Yani kısa etek giyiyor, İç donu elbisesi görünüyor. Kulotu şey üstteki el, şeyleri görünüyor. Hepsi saçları atmış. Yüksek topuklu girmiş. Sanki sanki bu ne diyorlar bu menkenler gibi ne yapıyorlar? O zaman biz çocuk kız çocuklarımıza niye biz İslamiyet cayız gördü şeyi oyuncakları? Çünkü evcik Toplumuna faydalı şeyleri yapsın. E burada ne olur? Tam tersi oluyor. Evet. onun dolayı caiz değil. Allah razı olsun hocam. E, diyor mi? ki Selamun Aleyküm hocam. Bir mezhep imamına tabi olayım mı? Yoksa Kur'an ve sünnetle ve alimlerin fetvaları fetvalarıyla mı hareket etmeliyim? Evet. Şimdi bu şahsa göre değişiliyor. Anlatabildim mi? Eğer sen avamıysan, hiçbir şey bilmiyorsan, ayet hadisten anlamıyorsan, ilim aydın aydınlıyorsan demiyorum ha. Olabilir çok kitap okumuşsun. Ama ilim, talaba <gülüyor> dedi O zaman sen bir alime uyacaksın. Anlatabildim mi? Bir mezhebe uyacaksın. Eğer ilim talebesiysen, ayırt edebiliyorsan, yine bir mezhebe uyacaksın. Anlatabildim mi? Ama o mezhebte zayıf şeyleri, delilleri Kur'an ve sünneti ise diğer alimlerin sözlerine uyarsın. Aynı mezhepte de kalmış olursun. Bir mahsuru yoktur. Ki bugüne kadar, 1400 senedir ilim böyle geldi bize. Böyle devam etmek zorundadır. Hiç kimse mezhepsiz olmamıştır. Her alimin mezhebi vardır. Anlatabildim mi? Bütün alimler dört mezhepten töremişlerdir. Hiçbir bir dört mezhep bin senedir var. Bu bin senenin içinde bir tane çıkmamış benim beşinci mezhebim var dememiş. Ama ne çıkmış? Dört mezheptedir ama dört mezhebi temizliyor, törpülüyor, tercih ediyor. O bunun bir mahsuru yoktur. Evet. Allah razı olsun diyor ki bir kimse Allah'a iman ediyor ama kıyamette şüphe ediyor. Buradan ne hüküm çıkar? Yani diyelim ki ilmi az buradan ne hüküm çıkar bu kişi hakkında? Bu özür sayılır mı? Cahillik özür sayılır mı? Eğer sayılırsa namazın terkide buna girer mi? Yani namazın farzını terk etmiyor ama cahil. Yani biraz böyle kırık şümleler. Şimdi arkadaşlar bak. <gülüyor> min mined dini biz-zarûrah. Dinde cereken şeyleri bilmek, zarûretleri bu insanı imana sokar yani imandan çıkartı. Yani Ahiret günü vesaire Allah'a iman peygamberlere iman nebilere iman, bunları inkar eden cahaleti mazur değil, çafir olur. Yüzdesi sabah kadar ben iman ediyorum, çafir olur. İçki haram değil, zekat e, şey e, faiz haram değil, bunları inkar eden çafir olur. Ondan sonra hüccet kalkır üzerine, ısrar etse ayrıdır. Anlatabildim mi? Ama ince meselelerde cehalet özürdür, evet ama zaruri meselede özür değil. Bir de cehalet topluma göre ince meselelerde. Ama dinde belli olan meselelerde bizim İslami toplumlarda özür değil. Ama bugün de Avrupa'da bir tane Müslüman olmuş İngiltere'de. bir mahallede öyle İngiltere'de semtler var Avrupa'da yani adam senede ayda bir Müslüman görmez. Müslüman olmuş. E çok şeyden haberi yoktur. Sen geldin onu gördün ama sen kafirsin bunu işledin diyemezsin. Onun hükmü ayrıdır. Cehalet üzürdür. Evet yerine göre üzürdür. Yerine göre özür değil. Siyah beyaz cehalette siyah beyaz diye bir şey yoktur. Detay var. Evet. E, diyor ki özellikle günümüzde bazı gruplar tavuk kavramını öyle bir hale getirdiler ki bir kimsenin bu şekildeki bir tağut kavramının kapsamından çıkması neredeyse mümkün değil. Yani kastı çok genişlettiler. Bulunduğu gerçek anlamdan daha da o kadar geniş tuttular ki neredeyse bu kavramın dışına kimse çıkmıyor. Hocam tağut nedir? Her tağutu tekbir etmek mi gerek? Evet, tağut nedir arkadaş soruyor. Tağut arkadaşlar tağut kısacası Haddi aşmaktır. Ne de aşmaktır? Kullukta haddini aşmaktır. Değil mi? Yani bir kul kendi kulluk sınırı nedir? Orada kalacak. O sınırı aştı bu tağut olur. Kul sınırını açmak ne demektir? Yani Rabbil Alemin'in neyini? Rabbil Alemin'in fiillerini üstlenir. Bu ne oldu? Tağut oldu. Evet bu tağut bu tağut meselesi bu cünde maalesef sulandırıldı. Her şey şey tağut hayır, öyle değil. Tağut meselesi bellidir. Kim? Allah'ın talenin ta sıfatlarından olan rububiyet, yani ölühiyet meseleleri üstlendi, yani detaylı yollarla iddia etti, o nedir? O tağuttur. Bu kafirdir. Tağut kafirdir. Anlatabildim mi? Ama cahillikle bir şey söyledi, bu da yerine göre, zamanına göre, mekanına göre ne olur? Değişilir. Buna da böyle bakmamız lazım. Yani her şey çeş tağuttur, her çeşit şey bir de böyle dedi tağuttur, öyle de değil. Bu tağutun şeyi de değer de kalmıyor. Tağutu koymak için aynen tekfir meselelerine cibi bir şeydir. Çünkü tekfir meseleleri de küfrü bize evet bu küfürdür ama indirmesi şahsın üzerine, muayyenin üzerine ne ister? Dedik çok bu mahkeme ister, kararlar ister, sorgu cevabı ister, tahkik ister. Anlatabildim. Bunu da kim yapar? Ne ben sen yaparız ne sen. Mahçemenin hacimleri, o savcıları yapar. Alimler yapar. İtiraf ister hocam? Ama itiraf teç başına da, itiraf etse de adam teç başına yetmez. Zamanına, mekanına göre şeyin, e, kelimenin fiilin e, şeyine göredir. Onun için bu tahut meselesinde biz bulaşmayalım. Bir insan tahut olabilir ama e, onu yani ilan etse dinde belli olan şeylerde evet o, o tağuttur değildir Tekfir edilir. Ama belli değilse yani detaylı yollarıysa bunu biz aynen tekfir meselesi gibi bunu alimlere göndereceğiz. Evet. Hocam bir kişi yani o kadar çok sordu ki artık e, ben de mecburen sormak zorundayım. E, sormuyordum. Diyor ki hocam talebeniz beni kastediyor. Diyor ki talebeniz Arapça derslerine söz verdiği halde devam etmiyor. Lütfen kendisini uyarır mısınız? Devam etmek istiyoruz. Dersler yarım kaldı. İzmir'den Nedim Bin Malik'im ben. Ne olur dikkate alın. Benim için önemli bu yazdıklarından dolayı e, ders veren Ebu Zerkav Hoca hakkını helal etsin. diyor. Ben de cevap olarak şöyle yazdım ama tekrarladı onu. Dedim ki ben dersleri yaptım. Ve hala da yapıyorum. Şu an kasetler İzmir'de. Onlar siteye daha koymadılar. Benim elimde herhangi bir şey yok. Yani onu İzmir'den talep edecekler. Ki kendisi de İzmir'de oturuyor muz zaten? Ee, bunları söylüyorum. Tamam. Siz ne dersiniz? Tamam. Cevap aldılar. Bilmiyorum. Yok. Abuzarka hocamız e, derslerine devam ediyor ciddi bir şekilde. İnşallah öyle de bu tampoda gider. Ha bazen insan oluyor hastası oluyor, müşkületi oluyor bazen ara veriyor ama şimdi dernekle beraber, bizim derneğin kuruluşuyla beraber inşallah devam edeceğiz aynen tamponu. İnşallah. Diyor ki e, soru, secdede ve teşehütte kendi dilimizle dua edebilir miyiz? Secdede ve teşehütte. Evet. Teşehütte evet e, şeyde e, ferze edemezsin, sünneti edebilirsin. Eee buyur sorabilirsin Muhammed abi hanım. Bir o soruları bitsin en son şey efendim. Çok önemli sorular al çünkü misafirlerimizde o Şu anda başka bir soru Başka bir soru göremiyorum hocam